Nazıb Allahı'mın Şeytanı Rijim. Bismillahi r الله R-Rahim. Alhamdulillahı Rabbı'l-Alemin. Ve Salatı ve Selamı'ü Allahı'na Rasulü'na Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhihi Ajmā'īn. Al-Luʾlū ve al-Murjān ve Müslim'in, ettikleri hadisleri havi kitabın. Okunmasına devam ediyoruz. Abu Zer radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini öğle namazı ezanını okumaya davrandı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serinliğe bırak, serinliğe bırak buyurdu. Yahut serinliği bekle, serinliği bekle buyurdu arkasından şöyle dedi Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır Sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakınız buyurmuştur Sahih Müslim hadis numarası 976 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ateşi Rabbına celle ala şikayette bulundu. Ey Rabbim ben kendimi yiyorum izin ver dedi. Yüce Allah azze ve celle de iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın diğeri yazın karşılaşmış olduğunuz çok şiddetli sıcak ile sizi en çok üşüten zemherir soğuğu işte budur. Sahih Müslim'deki hadis numarası 977. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Sıcağın şiddetli vaktinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da Herhangi birimi sıcaktan alnını yere koyamadığı zamanlarda elbisesini yayar ve üzerine secde ederdi. Sahih-i Müslüm numarası 983. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Güneş henüz yüksek ve dipdiri iken ikindi namazını kıldırırdı. Namazdan sonra avaliye giden insan avaliye varırdı da güneş hala yüksekte bulunurdu. Sahih-i hadis numarası 984. Enes Malik radıyallahu anhunun şöyle dediğini, Abu Umame radıyallahu anhu anlatıyor Kendisi öğle namazından çıktıktan sonra Enes bin Malik'in Basra'daki mescidin yanında bulunan evinde huzuruna girdi Şöyle dedi yanına girdiğimiz zaman bize ikindiyi kıldınız mı diye sordu Biz de kendisine şu saatte öğlen namazından çıktık dedik İkindiyi kılınız dedi. Kalktık ve ikindi namazını kıldık. Namazı bitirdikten sonra şöyle dedi. Allah Azze ve Celle'nin Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyuruyordu ki bu münafık namazıdır. Oturur güneşi gözetler. Güneş şeytanın iki boynuzu arasında olduğu zaman kalkar namazı kuşun gagalaması gibi süratle dört rekat kılar. Kıldığı bu namaz içinde Allah Azze ve Celle'yi ancak pek az zikreder. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 987. Rafiyah bin Hadic radıyallahu anhu şöyle dedi. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber ikindi namazını kılardık. Sonra deve boğazlanır, takribi on parçaya bölünür. Sonra pişirilirdi de güneşin batmasından önce pişmiş et yerdik. Sahih-i Müslümdürk hadis numarası 990. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumanın naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini de malını da elinden kaçırmış kaybetmiş gibi olur. Sahih-i Müslüm'deki numarası 991. Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Hendek yani Ahzab günü olduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Celle Şanuhu onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun. Zira onlar ta güneş batıncaya kadar bizi hapsettiler ve orta namazını kılmaktan bizi alı koydular. Sahih Müslim'deki hususu numarası 993. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu nun anlattığına göre Hendek harbi günü gün battıktan sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anhu gelip Kureyş kafirlerine ağır sözler söylemeye başladı ve ''Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ikindiyi az daha gün batmadan kılamayacaktım.'' dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Vallahi onu ben de kılamadım.'' buyurdu. Bunun üzerine kalktık, Buthan Vadisi'ne indik. Orada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, biz de abdest aldık. Arkasından gün battıktan sonra, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindiyi sonra onun arkasından da akşamı kıldırdı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1000. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre hadis Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gün bir kısım melekler geceleyin diğer bir kısım melek de Gündüzleyin birbirlerinin peşi sıra size gelir, içinizde kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra evvelce içinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Yüce Allah Celle şanuhu namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilen iken yine o meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlarda Onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarken bulmuştuk cevabını verirler. Sahih-i hadis numarası 1001. Cerir bin Abdillah radıyallahu anhu şöyle dedi. Bir gece Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Ayın 14'ü idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aya baktı ve şöyle buyurdu. Şu ayı nasıl birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza gerek kalmaksızın hiç zahmetsizce görüyorsanız Rabb'ınızı da öylece göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından da batmasından da evvelki namazların hiçbirini geçirmemek elinizden gelirse ona çalışınız. Bunlarla ikindi ve sabah namazını kasteder. Sonra Cerir radıyallahu anh'u şu ayeti okudu. Bunun için onların atıp tutmalarını sabırla karşıla, güneşin doğmasından önce Rabbını yücelterek ibadetini yap, batmasından önce de gecenin başladığı zamanla gündüzün iki ucunda da ibadet et ki gönül rahatlığına eresin. Sahih Müslimik hadis numarası 1002 Ebu Musa'nın radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girecektir buyurmaktadır. Sahih-i Müslüm'deki hadis numarası 1005. Selam bin Ekva'ın radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akşam namazını güneş battığı yani perdenin arkasına çekildiği zaman kılar idi. Sahih Müslim hadis numarası 1006. Rafi bin Hadice radıyallahu anhu şöyle dedi: Biz akşam namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktığında Attığı oku nereye düştüğünü muhakkak görürdü. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1007. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını geç vakte kadar bıraktı. Bu Gecenin karanlığında kıldığı için ateme, karanlık namazı denilen namazdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece hücresinden erken çıkmadı. Nihayet Ömer İbn Khattab radıyallahu anhu buradaki kadınlar ve çocuklar uyuyakaldılar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkıp yanlarına vardığı zaman mescitte bulunanlara şimdi yeryüzünde sizden başka bu namazı bekleyen hiç kimse yoktur buyurdu. Bu dediğim İslam henüz insanlar arasında yayılmadan evvel idi demiştir. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1008 Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma şöyle anlattı. Bir gece mescitte Yatsı namazını kıldırması için Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi bekleyip kaldık. Sonra gecenin üçte biri yahut daha sonrası geçtiği vakit yanımıza geldi. Kendisini ailesiyle ilgili bir şey mi meşgul etti yahut bunun dışında bir sebep mi bilmiyoruz. Yanımıza çıktığı zaman siz bir namaz için bekliyorsunuz ki... Sizden başka hiçbir din ehli onu beklemiyor. Eğer ümmetime ağır gelmeseydi onlara muhakkak bu saatte kıldırır idim buyurdu. Sonra müezzine emretti. O da namaz için kâmet etti. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdı. Sahih-i Müslümdek Hadis numarası 1010 Enes radıyallahu anhu. Sabitten radıyallahu anhu rivayetle şöyle dedi. Enes'e Allah'ın Resulü'nün mührünü sordular. Enes de radıyallahu anhu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gecenin yarısına kadar yahut nerede ise yarısının geçmesine kadar geri bıraktı. Ve sonra geldi ve bu saatte insanlar namaz kılmışlar ve uyumuşlardır. Siz ise namazı beklemekte olduğunuz müddetçe bir namaz içinde bulunmaktasınız buyurdu. Enes radıyallahu anhu dedi ki gümüşten yüzüğünün mührünün parıltısı hala gözümün önündedir. Enes bunu söylerken sol elinin küçük parmağını kaldırarak peygamber Aleyhisselatu vesselamın yüzüğünün orada bulunduğunu işaret etti. Sahih-i hadis numarası 1012. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi. Ben ve gemide benimle beraber Medine'ye gelenler bakya buthana inmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de idi. Her gece yatsı namazı vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bizimkilerden 5-10 kişi nöbet ile giderlerdi. Ebu Musa radıyallahu anhu devamla Arkadaşlarımla ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemi Kendilerinin bir işiyle biraz meşgul bulduk. Ondan dolayı da namazı gecenin yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve cemaate namaz kıldırdı. Namaz kıldırdıktan sonra orada hazır olanlara gitmeye acele etmeyiniz. Sizlere müjdem var. İnsanlar içinde sizden başka bu saatte namaz kılan hiçbir kimsenin bulunmaması Allah Azze ve Celle'nin size has olan nimetlerindendir. Yahut da bu saatte sizden başka namaz kılmış kimse yoktur buyurdu. Ravi bu iki sözün hangisini buyurduğunu kestiremiyoruz dedi. Yine bu Musa radıyallahu anhu diyor ki bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu işittiğimize sevinerek yerimize döndük. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1014. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle anlattı. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescitteki insanlar uyudular da uyandılar. Tekrar uyudular, tekrar uyandılar. Bunun üzerine Ömer İbn Khattab radıyallahu anhu kalktı mescitten. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine doğru es-salah namaza diye yüksek sesle seslendi. Ata radıyallahu anhu'nun anlattığına göre i̇bn Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Başından su damladığı ve başına elini koyduğu halde gelişi hala gözümün önündedir. Gelmesini mütakip buyurdu ki, Ümmetime meşakkat yüklemek olmasaydı namazı böyle kılmalarını emrederdim. Ravi der ki, Ata radıyallahu anhu den, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin elini başı üzerine koymuş şeklini i̇bn Abbas'ın kendisine haber verdiği gibi tarif etmesini istedim. Ata radıyallahu anhu parmaklarını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarını tepesi üzerine koydu. Sonra bitiştirdi ve başının üzerinde gezdirip ta baş parmağı yüz cihetinden Kulak yumuşağına değinceye kadar yukarıdan aşağı sakalının kenarına doğru indirdi. Bunu böylece tekrar tekrar yaparken yavaş yapmadığı gibi acele de etmiyordu. Sahih-i kadis Hadis numarası 1015 Ayşe anamızdan radıyallahu teala anha mümin kadınlar peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber sabah namazını kılarlar Sonra örtüleri ile bürünerek dönerlerdi. Henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtünmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. Sahih-i Müslim hadis numarası 1020. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu nun şöyle dediğini Muhammed bin Amr bin Hasan bin Ali anlatmaktadır. Haccac Medine'ye geldiğinde Cabir bin Abdillah radıyallahu anhu'ya namaz vakitlerini sorduk. O da şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğleni zevalden sonra gündüzün sıcağında ikindiyi henüz güneş tertemiz iken. Akşamı güneş battığında yatsıyı bazen geç kıldırır bazen erken kıldırırdı. Cemaati toplanmış bulduğunda acele eder, erken kıldırır. İnsanların ağır davranıp toplanamadıklarını gördüğü zaman namazı geciktirerek kıldırırdı. Sabah namazını ise onlar yahut peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karanlıkta kıldırırlardı. Sahih Müslümdek Hadis Numarası 1023 Seyyar bin Selame radıyallahu anh'dan Ebuberze radıyallahu anhu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını sormuştu. Ebuberze radıyallahu anhu dedi ki: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını bazen gecenin yarısına kadar geciktirmekte bir sakınca görmezdi." Bu namazdan önce uyumayı ve ondan sonra da oturup konuşmayı sevmezdi. Şube radıyallahu anhu der ki sonra bir zaman geçince seyyara kavuştum radıyallahu anhu. Ve kendisine bu hadisi tekrar sorduğumda şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını güneş ortadan biraz meylettiği zaman kıldırırdı. İkindiği de öyle bir saatte kıldırırdı ki insan namazdan sonra mescitten Medine'nin en uzak yerine giderdi de güneş henüz dibdiri bulunurdu. Ravi Ebul Minhal Seyyar bin Selame akşam namazı hakkında Ebu Berzenin radıyallahu teala anhum ecmain hangi vakitte zikrettiğini bilmiyorum dedi. Şuhbe radıyallahu anhu der ki sonra bir zaman geçince Seyyar radıyallahu anhuya kavuştum ve kendisine bunu sordum. Dedi ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırır, namazdan öyle bir zamanda çıkardı ki kişi yanında oturana baktığında onu tanırdı. Bu namazda peygamber 60 ile 100 ayet kadar okurdu. Sahih Müslim Hadis numarası 1024 Ebu Hureyre radıyallahu anhunun naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz birinizin yalnız başına kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Sahih-i Müslümdek hadis numarası 1034. İbn-i Umar radıyallahu anhumanın naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Sahih Müslümek hadis numarası 1038. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazların birinde bazı kimseleri göremedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Yemin olsun ki içimden öyle geçiyor... Birine cemaatle namaz kıldırmasını emredeyim. Sonra o cemaati bırakıp namaza gelmeyen kimselere gideyim. Onlar için birçok odun demetleri yığıdırayım da kendileri içlerindeyken üzerlerine evlerini yakı versinler. Bu cemaatten geri kalan kimselerin herhangi birisi burada Semiz etli bir kemik parçası bulacağını aklı kesse, muhakkak yatsı namazına gelirdi. Sahih-i Kadis numarası 1040. Enes bin Malik radıyallahu anhüden Enes'in ninesi Muleyke binti Malik bin Adi rahmetullahi aleyha Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi hazırladığı bir yemeğe davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o yemekten yedi. Sonra haydin kalkınızda size namaz kıldırayım buyurdu. Enes bin Malik der ki ben hemen kullanıla kullanıla simsiyah olmuş eski bir hasırımıza davrandım. Üzerine yumuşasın diye biraz su serptim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Yetim ile beraber ben de ardında bir saf olduk. Yaşlı kadında arkamızda durdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra gitti. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1053. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısı idi. Bazen kendisi evimizde iken namaz vakti gelirdi de hemen altında bulunan serginin düzeltilmesini emreder, yaygı süpürülür, sonra üzerine su serpilir, daha sonra da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imam olur, biz arkasında saf tutardık, o da bize namaz kıldırırdı. Enes'in bu yaygısı hurma yapraklarından idi. Sahih Müslim'deki hadis numarası 1054. Enes radıyallahu anhu şöyle anlattı: Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Evde ancak ben, annem ve teyzem Ümmü Haram vardı. Bir süre sonra <gülüyor> kalkınız, size namaz kıldırayım buyurdu. Bu farz namaz vakti dışında idi. Bize namaz kıldırdı. Bir kimse Ravi Sabit'e peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i namaz için nereye koydu diye sordu da Sabit onu sağ tarafına durdurdu dedi. Enes radıyallahu anhu şöyle anlattı sonra bize ev halkına dünya ve ahiret hayırlarının hepsiyle dua etti annem ey Allah'ın Resulü bu senin küçük hizmetçindir onun için Allah'a celle dua eyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim için her bir hayırla dua etti. Bana yaptığı duanın sonunda şöyle demişti. Ey Rabbim bu çocuğun malını ve evladını çoğalt ve çoğaltmakta kendisi için bitmez bir bereket ihsan eyle. Sahih-i Hadis numarası 1055. Ebu Musa'nın radıyallahu anh'ı naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En çok namaz sevabı kazanan kişi mescide en uzak noktadan yürüyerek gelendir. İmamla birlikte kılayım diye cemaati bekleyen kimse tek başına kılıp da uyuyandan daha büyük sevap kazanır. Sahi Müslümek hadis numarası 1064. Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. Söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akarsu bulunsa ve günde beş defa içinde yıkansa ne dersiniz? Onun vücudunun kirinden, pasından bir şey kalır mı? Hayır, kirinden, pasından hiçbir şey kalmaz dediler. Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Onlarla yüce Allah CelleŞanuhu günahları yıkar ve siler buyurdu. Sahih-i Müslim Kadis numarası 1071. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabahleyin veya zevalden sonra mescide giderse bu Sabah akşam her gittikçe Allah okula cennetten konaklayacağı yerini hazırlar. Sahih-i kendisi numarası 1073. Malik bin Hüveyris radıyallahu şöyle anlattı. Yaşça birbirimize yakın gençler topluluğu olarak Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Yanında 20 gece kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Merhametli ve ince kalpli idi Ailemizi özlediğimizi anlayınca Geride ailemizden kimleri bıraktığımızı bizlere sordu Biz de kendisine haber verdik Bunun üzerine Şöyle buyurdu Ailelerinizin yanına dönünüz de içlerinde kalınız Onlara öğretiniz Yapılması gereken şeyleri Onlara emrediniz Namaz vakti geldiğinizde İçinizden biri size ezan okusun Sonra en büyüğünü Size imamlık yapsın Sahih-i hadis numarası 1080 Ebu Hureyre Radıyallahu anhu şöyle anlattı Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazının kıraatini bitirdiği zaman Allahu Ekber der Rükuya varırdı ve rükudan başını kaldırırken Semiallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Der idi Sonra ayakta dikilirken Ey Allah'ım Velid bin Velidi Selemet bin Hişam'ı Ayyaş bin Ebi Rebi'ayı Ve küffar elinde bulunup Zayıf görülen müminleri kurtar Ey Allah'ım Mudar kabilesini daha beter çiğne Mahvet bu yılları Yusuf'un aleyhisselam o şiddetli yıllarına benzet. Ey Allah'ım! Lihyan, Ri'l, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Onlar Allah'a azze ve celle ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem asi oldular der idi. Sonra şu ayetler indiği zaman, Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bu dualarla kunut yapmayı terk ettiği haberi bize ulaştı. Senin bu hususta yapacak bir şeyin yok. Allah onları ya bağışlayacak yahut cezalandıracaktır. Çünkü onlar gerçekten zalimdirler. Sahih Müslim'deki hadis numarası 1082. Evet kardeşlerim. Şimdi yolcuların namazı ve bunun kısaltılması babını görelim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte korku namazının kılınmasında hazır bulundum. Bizi iki saf yaptı. Bir saf Allah Resulü'nün arkasında durdu. Düşman da düşman da bizimle kıble arasında bulunuyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tekbir aldı. Biz de beraberce tekbir aldık. Sonra kıraatin ardından rukuya vardı. Biz de beraberce rukuya vardık. Sonra ruku'dan başını kaldırdı. Biz de beraberce kaldırdık. Sonra Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve kendisini takip eden halk secdeye gitti geride bırakılan saf düşman karşısında durdu peygamber aleyhissalatü vesselam ve kendisini takip eden saf sücudu bitirip kalkınca gerideki saf secdeye vardı ve kalktılar sonra geride bırakılan saf ileri geçti Öndeki saf da geriye çekildi. Sonra kıraatin ardından peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukuya vardı. Biz de beraberce rukuya vardık. Sonra rukudan başını kaldırdı. Bizce Biz de beraberce başımızı kaldırdık. Sonra peygamber aleyhissalatu vesselam ilk rekatı kılarken geride bırakılmış olup şimdi hemen peygamberin ardında bulunan saf secdeye vardılar.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 Câbir radıyallahu anhu sizin şu muhafızlarınızın valilerini emirlerini korumak için yaptıkları gibi dedi. Sahih-i Müslümek Hadis numarası 1387 Sehl bin Ebu Hasme radıyallahu anhu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korku zamanında ashabına namaz kıldırdı. Sahabileri kendi arkasında iki saf yaptı. Arkasından kendi peşindeki safa bir rekat kıldırdı. Sonra kalktı. Daha arkada bulunanlar bir rekatı kılıncaya kadar kendisi ayakta kaldı. Sonra arkadakiler öne geçti. Ve önlerinde bulunanlar da geriye gittiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelenlere de bir rekat kıldırdı. Sonra geri çekilenler, bir rekat kılıncaya kadar oturdu, sonra selam verdi. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1389. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir gazada bulunuyorduk. Nihayet zat-urrikaya varıp gölgeli bir ağaç yanına geldiğimizde, bu ağacı Allah'ın Resulüne bıraktık sallallahu aleyhi ve sellem. Takiben müşriklerden biri çıka geldi. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı da bir ağaca asılmıştı. Gelen müşrik bedevi Peygamber aleyhissalatü kılıcını alıp kınından sıyırarak Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme benden korkar mısın dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır korkmam dedi. Bedevi benim tecavüzümden şu anda seni kim koruyabilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni senden Allah korur celle şanuhu dedi. Bu sırada Allah'ın Resulünün Sahabileri radıyallahu anhum ecmain yetişip onu tehdit ettiler. Bunun üzerine bedevi kılıcı kınına soktu ve ağaca astı. Arkasından namaz için çağrı yapıldı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gruba iki rekat kıldırdı. Sonra onlar geri çekildiler. Diğer gruba da iki rekat kıldırdı. Ravi Allah Resulü'nün dört rekat, cemaatin iki rekat namazı oldu dedi. Sahih-i Müslüm'e numarası 1391. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken dinlediğini nakletmiştir. Herhangi biriniz cuma namazına gelmek istediğinde yıkansın. Sahih-i Müslim'e numarası 1393. Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yıkanmayı emrederdi demiştir. Sahih-i Müslim'e numarası 1395. Ömer radıyallahu anhunun rivayet ettiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sizden birisi cuma namazına gelirken yıkansın buyurmuştur. Sahih-i Müslim'e hadis numarası 1396. Ebu Sa'id hudrinin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü yıkanmak her balığ olana vaciptir buyurmuştur. Sahih-i Müslim'e hadis numarası 1397.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 bedenlerinden ter kokusu yayılırdı. Benim de yanlarında olduğum bir sırada bunlardan birisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna geldi. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Hiç olmazsa bu gününüzde yani cuma gününüz için iyice yıkanıp temizlenseniz ya." buyurdu. Sahih-i Müslim hadis numarası 1398. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın cuma günü yıkanma hususundaki sözünü zikretti. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1401. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem her hafta gusül edip bütün vücudu yıkamak cumaya giden her Müslüman üzerine Allah Azze ve Celle'nin bir hakkıdır buyurmuştur. Sahih-i Müslüm Kadis Numarası 1402 Ebu Hureyre radıyallahu Anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Her kim cuma günü cünüplükten temizlendiği gibi yıkanıp sonra ilk vakitte cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi.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 1403 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ı Haber verdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü imam hutbe okurken Arkadaşına sus desen dahi Boş konuşmuş Cuma'nın sevabını kaçırmış olursun buyurmuştur Sahih-i Müslümek hadis numarası 1404 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'u haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününden bahisle onda öyle bir vakit vardır ki hiçbir Müslüman kul namazda bulunup ve o saate rast getirip Yüce Allah Azze ve Celle'den bir şey dilemez ki Allah Azze ve Celle ona dilediğini bahşetmesin buyurmuştur. Ve o vaktin kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret etmiştir. Sahih-i e kendisi numarası 1406. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu) haber verdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler kitap ehline nazaran daha sonra gelenleriz. Kıyamet gününde ise en önde bulunacağız. Çünkü bizden başka kendilerine kitap verilen her ümmet bizden öncedir. Bize ise kitap onlardan sonra verildi. Bir de Allah Azze ve Celle'nin bize farz kıldığı şu cuma günü yok mu? Allah Azze ve Celle bizleri ona hidayet buyurdu. Binaen aleyh halk bunda bize tabi olacaktır. Yahudilerin ibadet günü yarın. Hristiyanların ki ise Daha sonraki gündür Buyurmuştur Yani burada Cumartesi ve pazar günü Zikredilmek istenilmiş Sahih-i Müslümek Hadis numarası 1412 Sehl bin Saad Radıyallahu Anh'u şöyle anlatır Biz ancak cuma namazından sonra Kaylule gündüz Uykusu yapar ve yemek yerdik Sahih-i hadis numarası 1422 Seleme bin <gülüyor> El-Ekvar radıyallahu şöyle anlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte güneş ortadan batıya meylettiği zaman cuma namazını kılardık. Sonra dönüp giderken gölge yerleri araştırırdık. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1423 i̇bn Umar radıyallahu anhum'a şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cuma günü tıpkı sizin şimdi yaptığınız gibi ayakta hutbe okur, sonra oturur, sonra yine ayağa kalkardı. Sahih-i hadis numarası 1425. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhum şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü ayakta hutbe okuyordu. Bu sırada Şam'dan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 Sahih-i Müslüm -e numarası 1428 Ya'la bin Umeyye'nin <gülüyor> radıyallahu anhu Safvan bin Ya'la'dan onun da babasından rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselamın minberde cehennemde seslenirler ey malik ayetini okurken işittiğini haber vermiştir. Sahih-i Müslüm -e numarası 1439 Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam Cuma günü hutbe okurken mescide biri girdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ey filan sen namaz kıldın mı diye sordu. O da hayır dedi. Bunun üzerine kalk da namaz kıl buyurmuştur. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1444 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü sabah namazının ilk rekatında Elif, la, Mim, Tenzilu diye başlayan Secde suresi 32. Ve ikinci rekatta ise Hel, Eta, Alel, İnsani, İnsan suresi 76'yı okurdu. Sahih-i Müslümek numarası 1455. Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Cuma'yı kıldığı zaman evine gider ve orada iki rekat daha namaz kılardı. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı derdi. Sahih-i hadis numarası 1460. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir Ömer ve Osman radıyallahu teala anhum ecma'in ile birlikte Ramazan bayramı namazında hazır bulundum. Bunların hepsi de namazı hutbeden önce kıldırır, sonra da hutbeyi okurlardı. Bir defasında,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 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamaları şartıyla sana beyat etmeye geldikleri zaman ayetini okuduktan sonra kadınlara sizler bu beyat üzere sabit misiniz? diye sordu. İçlerinden kim olduğu bilinmeyen bir kadın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 Bilal'in elbisesi içine atmaya başladılar. Sahih-i Müslümek Hadis numarası 1464. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Ramazan bayramında Resulullah aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıp önce namaz kıldırdı. Sonra da halka hutbe irad etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi bitirince indi ve kadınların yanına geldi. Bilal'in eline dayanarak kadınlara öğüt ve nasihatta bulundu. Bu sırada Bilal elbisesini açmış, kadınlar da sadakalarını oraya koyuyorlardı. Sahih-i Müslüm'ün hadis numarası 1466. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ve Cabir bin Abdullah el-Ensari'nin radıyallahu anhuma ecmain rivayetinde İbnü Cüreyc şöyle dedi. Ata radiyallahu anhuya ya İbn Abbas ile Cabir bin Abdullah el-Ensari şöyle dedi. Ne Kurban Bayramı günü ne de Ramazan Bayramı günü ezan okunurdu. İbnu Cüreyc rahimehullah der ki: Sonra bir müddet geçince Ataaya aynı meseleyi sordum. Bana Cabir bin Abdullah radiyallahu Anhu şöyle dedi, Ramazan bayramı günü imam namaza çıkarken veya çıktıktan sonra namaz için ne ezan, ne ikamet, ne nida ve ne de herhangi bir şey vardı. O gün ne nida vardır, ne ikamet. Sahih Müslim hadis numarası 1468. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Umar radıyallahu anhuma bunların hepsi de iki bayram namazını hutbeden önce kıldırırlardı. Sahih-i hadis numarası 1471. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu Anhu şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kurban ve Ramazan bayramı günlerinde namaz için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 Evlenmemiş genç kızları, perde ehli hanımları namazgaha götürmemizi emretti. Hayızlı kadınlara da Müslümanların namaz kılacakları yerden uzaklaşmasını emretti. <gülüyor> Sahih-i Müslüm'ün hadis numarası 1473 Ayşe anamız radıyallahu teala anha şöyle anlatır. Bir defasında yanımda ensar kızlarından ikisi olduğu halde Ebu Bekir radıyallahu anhu yanıma geldi. Onlar bu az gününde ensarın yek diğeri hakkında söyledikleri şiirleri tekrarlı ediyorlardı. Ancak bu kızlar şarkı söylemeyi bir meslek edinmemişlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Allah'ın Celle ve Ala, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem evinde şeytan mizmârı mı diyerek beni azarladı. Bu bir bayram günüydü. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebubekir Bekir, her topluluğun bir bayramı var, bu da bizim bayramımızdır buyurdu. Sahi-i Müslümek hadis numarası. 1479 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatır Habeşliler <gülüyor> Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mızraklarıyla oyunlar yaptıkları bir sırada Ömer bin Khattab radıyallahu anhu çıka geldi hemen oynayanları uzaklaştırmak için çakıl taşlarına uzandı bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onları bırak oynasınlar ey Ömer buyurdu Sahih-i Müslümek hadis numarası 1485 Abdullah bin Zeyd Mazini radıyallahu anh şöyle haber vermiştir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Namazgaha gidip yağmur duası yaptı Kıbleye döndüğü sırada elbisesini ters çevirdi Sahih Müslim'deki hadis numarası 1486. Enes bin Malik radıyallahu anhu, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yağmur duasında ellerini koltuklarının beyazlığı görününceye kadar kaldırdığını gördüm demiştir. Sahih Müslim'deki hadis numarası 1490. Enes bin Malik'in radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurken Darul Kaza tarafında zamanında mevcut olan kapıdan bir kimse mescide girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikilerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mallar hayvanlar helak oldu. Yollar kapandı. Yüce Allah Azze ve Celle'ye dua et de bize yağmur versin. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen ellerini kaldırarak ey Allah'ım celle şanuhu, bize yağmur ver. Ey Allah'ım bize yağmur ver. Ey Allah'ım celle şanuhu, bize yağmur ver diye dua etti. Enes radıyallahu anhu devamla, sözlerine devamla, Allah'a yemin olsun ki o sırada biz gökyüzünde hiçbir bulut parçası görmüyorduk. O zaman dayı dağı ile aramızda ev, bina hiçbir şey yoktu derken Resulullah aleyhissalatü vesselamın ardından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 Ayakta hutbe irad ederken aynı kapıdan birisi girip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikilerek Ey Allah'ın Resulü mallar helak oldu, yollar kesildi, Allah Azze ve Celle'ye dua et de artık bu yağmurları bizden dindirsin dedi. Enes radıyallahu anhu bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak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 Ayşe validemiz radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Hava rüzgarlı ve bulutlu olduğu zaman Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bundan dolayı bir hoşnutsuzluk eseri derhal belli olurdu. İşte o halinde bir yerde karar kılamaz öteye beriye gidip gelmeye başlardı. Yağmur başladığında da sevinir ve o hal kendisinden giderdi. Ayşe hanamız radıyallahu anha bu endişenin sebebini kendisinden sorduğumda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ümmetime herhangi bir azap musallat olmasından korktum buyurmuştur. Yağmuru görünce de bu rahmettir buyururlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim hadis numarası 1495 i̇bn Abbas'ın radyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre ben Resulullah aleyhissalatü vesselam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ben sabah rüzgarı ile yardım edildim. At kavmi ise debur batır rüzgarı ile helak edildiler buyurmuştur. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1498 Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir defa güneş tutuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka namaz kıldırmak üzere kıyama durdu ve kıyamı çok uzattı. Sonra rükuya vardı. Rükuyu da uzattı. Sonra başını kaldırıp kıyamı yine çok uzattı. Bu ikinci kıyam birinci kıyamdan kısa sürdü. Sonra tekrar rükuya vardı. Ve rükuyu çok uzattı. Ancak bu rükuda önceki rükudan kısa idi. Daha sonra secdeye vardı. Sonra ayağa kalkıp kıyamı uzattı. Bu ilk kıyamdan az sürdü. Sonra rükuya varıp rükuyu uzattı. Bu da, İlk ruku'dan az sürdü. Sonra secde etti. Sonra güneş açılmış olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazgahtan çıktı. Ve halka hutbe irad etti. Bu hutbede Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın Celle Şan'ı kudretini gösteren ayetlerdendir. Bunlar bir kimsenin ölümü ya da doğumu için tutulmazlar. O halde siz bunu güneş veya ay tutulmasını gördüğünüzde hemen tekbir getirin. Allah'a duaya koyulun Celle Şan'ı namaz kılın Sadaka verin Ey ümmeti Muhammed Allah'a yemin olsun ki Erkek veya kadın kulunun Zina etmesinden dolayı Yüce Allah'tan daha kıskanç Hiçbir kimse yoktur Ey ümmeti Muhammed Allah'a yemin olsun ki Eğer benim bildiğimi Sizler bilseydiniz Şüphesiz çok ağlar Az gülerdiniz Sözüme kulak verin Tebliğ ettim mi? Demiştir. Sahih-i Müslümek Hadis numarası 1499 i̇bn Abbas, Abbas radıyallahu anhümadan <gülüyor> rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlı bir namaz içinde dört rükû ile dört secde yapmıştır. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1503 Esma bintu Ebubekir Bekir anhu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güneş tutuldu. Ayşe namaz kılarken yanına girdim. İnsanlara ne oluyor ki hep namaz kılıyorlar dedim. Güneş tutulduğunu anlatmak için gökyüzüne doğru başı ile işaret etti. Bu bir ayet yani azap veya kıyamet alameti mi diye sordum. Başı ile evet diye işaret etti. Bunun üzerine benden namaza durdum. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıraatı uzattıkça uzattı. Nihayet bana baygınlık geldi. Yanıma bir kırba su almıştım. Ondan başıma ve yüzüme su dökmeye başladım. Sonra güneş açılmış olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıktı. Allah azze ve celleye hamd ve senadan sonra insanlara şöyle hitap etti. Şu makamda cennet ve cehenneme varıncaya kadar daha önce görmediğim her şeyi gördüm. Bana vahiy olundu ki sizler kabirlerde Mesih Deccal yüzünden çekilecek imtihanlara benzer yahut ona yakın Ravi Esma radıyallahu anh'a bunun hangisini söylediğini bilmiyorum dedi. Bir imtihan geçireceksiniz. Kabirde herhangi birinize gelinerek ona bu adam hakkında ne biliyorsun diye sorulacak. Mümin yahut yakın sahibi aradaki ravi Esma radıyallahu anh'a bunun hangisini söyledi bilemiyorum dedi. Mümin mi yakın sahibi mi? Yakın sahibi olan kimse o Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın Resulüdür. Bize delillerle hidayet getirdi <gülüyor> Biz de davetini kabul Ve ona itaat ettik Diyecek Bu söz 3 defa tekrarlandıktan sonra O kimseye Sen rahat uyu O zata inandığından Şüphemiz kalmamıştır Binaenaleyh Yat da rahatına bak denilecek Şayet o kimse münafık ise yahut kalbinde şüphe varsa, Ravi Esma radıyallahu anh'a hangisini söyledi bilemiyorum dedi. O, bu soruya karşı bilmiyorum, insanlardan işittim, bir şeyler söylüyorlardı da ben de söyledim cevabını verecektir. Sahih-i Müslümek hadis numarası 1509. Abdullah bin Amr bin As raviyallahu anhüm şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güneş tutulduğunda insanlar namaz toplayıcıdır. Nidasıyla namaza çağırıldılar. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce iki ruku bir secde yaptı. Sonra kalkıp yine iki ruku bir secde yaptı. Sonra da güneş açıldı. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 1515.